Kardeşlerim, muazzez müminler, bayram sabahındayız. Alim İslam'ın en doğusundan en batısına kadar gün ağırdıkça Müslümanlar camilerde, musallalarda en büyük cemaatleri oluşturacaklar, toplanacaklar, içtima olacaklar. Alim İslam için biz buradayız ya Rabbi. Bütün mazlumlar, bütün muzdaripler için huzurundayız, ayağa kalkmaya hazırız ya Rabbi diyecekler. Kulluklarını kainatın sahibine arz edecekler. Ramazan-ı Şerif'in sonrasında bu sabaha geldi Müslümanlar, bu sabaha ulaştınız. Ramazan-ı Şerif bir ay bütünüyle, kemaliyle, sanki gece yolcuları için dağ başlarına konan, Onlara yol gösteren lamba gibiydi, ışık gibiydi. Yolcular için onlara menzillerini gösteriyor, hedefini gösteriyordu. Bir nurdur Ramazan ayı. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an hakimin nuru vardı. Mukabelede o nurla beraber hemhal oldunuz. Teravih'te o nurla birlikteydiniz. Orucu o nurla beraber tuttunuz. Onurla nurla menzilinize yürüdünüz. Nasıl dağdaki o işareti görenler hedeflerine giderlerdi eskiden. Ramazan'da bir nur olduysa ahireti gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ''Mensame ramazane imanen ve ihtisaben gufralehu ma tekaddeme min zembih'' Kim? Ramazan ayını, Ramazan orucunu babasından, annesinden, ninesinden gördüğünden dolayı değil, Allah'a iman ettiğinden dolayı ve karşılığını sadece ahirette, kainatın sahibinden bulabilmek için oruç tutarsa, onun geçmiş bütün günahları affedilecek. Selamullahi aleyküm. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size dair buyurdu ki, kim Ramazan ayını orucu bu çerçevede tutarsa Allah onun o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahlarını affedecek. Yine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ''Men kâme ramadâne'' İmanen ve ihtisaben, gufire lehu ma tekaddeme min zembi. Yine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Men kâme leyletel kadri, imanen ve ihtisaben, gufire lehu ma tekaddeme min zembi. Kim? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde, acaba bu tek gecelerden bir tanesi, kadir gecesi midir diye Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi o geceyi sadece karşılığını Allah Azze ve Celle'den bulabilmek için ihya ettiyse kainatın sahibinin huzurunda durduysa ya da Ramazan gecelerinde teravih namazlarını sadece Allah'ın rızasına nail olabilmek için kıldıysa Hazreti Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki söyleyin onlara selamullah Allahü Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Allah bütün geçmiş günahlarınızı affetti. Kardeşlerim, ashab-ı kiram. Sonrasındaki bütün Müslümanlar bayrama gelirlerdi. Gelirken o bayramı bir istifar istimalsına dönüştürürlerdi. Yani siz Ramazan ayında namaz kıldınız, Ramazan ayında oruç tuttunuz, heybeleriniz vardı. O benim bir tanesine orucu koydunuz. Diğerine namazı koydunuz. Kainatın sahibi buyuruyor ki, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Bir yere emanet para bıraktınız. Birisi geldi, eğer orayı muhafaza etmiyorlarsa soyarlar, alırlar, götürürler. Ama namazı ihlasla, orucu samimiyetle, oruç sorbasına, namazı namaz heybesine koyduysanız asla kaybolmayacak. Allah'ın huzuruna vardığınız zaman herkesin kendiyle meşgul olduğu an teravihiniz gelecek, orucunuz gelecek, dünyada verdiğiniz sadakalar gelecek. Fakat Ramazan'ı ihya ettiysek, Allah dostları gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı gibi ihya ve inşa ettiysek, Ahirette bulacaksınız bütün bunları. Evliyaullah, Meşayikiram, Rahmetullahi Aleyhi Mecmain, 6 ay yalvarırlarmış. Ellerini kaldırırlar. Ya Rabbi, madem ki Ramazan'da bu kadar ecir var, bu kadar sevap var, bu kadar mükafat var, beni bir daha Ramazan'a ulaştır Allah'ım diye. 6 ay Ramazan'dan önce yalvarırlarmış. Ramazan-ı Şehif'ten sonra da Altı ay dualarında Ya Rabbi Ramazan ayında tuttuğum oruçları, kıldığım namazları, teravihi mukabeleleri, riyasız, garatsız, sadece senin rızan için yapılan ibadetler olarak kabul eyle Allah'ım. Şimdi siz Ramazan'dan sonra... Altay Ramazan'daki orucum vardı Allah'ım. Ramazan'da teravihlerim, Ramazan'da okuduğum mukabeleler, sadakalar, fıtır sadakaları. Onların hepsini riyasız, sadece senin rızan için yapılan ibadetler olarak kabul et Allah'ım. Bu dua hayatımızda olursa, bu dua hayatımızda hakim olursa o zaman Müslümanlar gülemeyecekler fazla, eğlenemeyecekler. Elbette bugün tebessümümüz olacak. Bugün bayram, bugün sevineceksiniz ama kahkaha, hayatınızda hiç olmayacak. Kahkahayla gülmeyeceksiniz, ahirete bakacaksınız. Bir bayram gününde Müslümanlar kahkahayla gülerken Allah dostlarından birisi onlara bakar ve der ki, eğer Cenab-ı Hak bunların orucunu kabul etti ve bunların da oruçlarının kabul olduğundan haberi varsa, ''O zaman şükreden kullar böyle gülmez ki, eğer oruçları kabul olmadıysa, Müslümansalar, Allah'a iman ettilerse, o zaman bunların hayatında bir korku olmalı, endişe olmalı, ürperdi olmalı. Neden bunlar kendilerini kaybediyorlar ki?'' Hz. Ali radıyallahu an bayram günde çıkarmış, bakarmış cemaate ve buyururlarmış ki, ''Kimlerin orucu kabul olmadı ki?'' Onlara taziyede bulunayım. Kimlerin Allah Teala oruçlarını kabul etti ki onları tebrik edeyim? Allah Teala hepinizin orucunu kabul etsin. Cenab-ı Hak sizi selamlasın. Evliyaullah, meşai-i kiram, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar sizi selamlasınlar. Onlar sizi tebrik etsinler kardeşlerim. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bütün valilerine mektup gönderdi ve buyurdu ki Bayram namazlarına Müslümanlar geldiği zaman Onlara diyeceksiniz ki Bayram günü istiğfar edeceksiniz Eğer orucunuzda hata varsa Namazımızda eksik varsa Ya Rabbi eksiği ile noksanı ile kabul et diye Bayram sabahında ellerinizi kaldırdığınız zaman Kainatın sahibine böyle yalvarın Ramazan bizi bayramla ayrı bir iklime taşıyacak. Şimdi diyeceksiniz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kulak vererek la تَبَاغَدُوا Buz etmeyiniz. Eğer buz edeceksen şu kadar kafir var, şu kadar zalim var, şu kadar namus düşmanı var, iffet katili var, Müslümanlara ölüm kararı verenler var, zalimler var, Şam'ı, Bağdat'ı, Kahire'yi kan gölüne çevirenler var, o zaman kardeşine, o zaman komşuna, o zaman en yakın olana değil, Allah düşmanlarına buğzet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La تَبَا غَذُوا Bayram sabahındasınız. Eğer bu ettiyseniz şimdiye kadar, Ya Rabbi, orucun terbiye ettiği, teravihin teskin ettiği Müslüman olarak huzurundayım, söz veriyorum. Bundan sonra, Asla Müslümana buğz etmeyeceğim ya Rabbi. Eğer adavet edeceksen, Eğer düşmanlık yapacaksan, içimizde bir ben var, İçimizde bir nefis var, Bugün onu karşımıza alalım, Ona düşmanlık yapalım. Eğer nefsimize düşman olursak, Bundan sonra, Ne komşumuza, Ne yanımızdakine, Ne yakınımıza, Asla kimseye buğz Eğer haset ediyorsan, Onun malına, onun arabasına, onun dükkanına bakıyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ''Ve lâ ''Haset etmeyiniz.'' Eğer haset ediyorsa insanlar, onların hali şuna benzer, bir ayyaş, içki bulamıyor, içki marazına yakalanmış, mücevher dükkanı var, mücevherlerini veriyor, karşılığında bir kadeh alıyor, bir Müslüman da eğer kardeşinin evine, kardeşinin işine haset ediyorsa, o zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bütün amellerini yakacak, bütün amellerini iptal edecek. Yani bu kardeşimiz ahiretini veriyor, dünyalı kalıyor. Tıpkı bir ayyaşın, bir sarhoşun mücevherleri verip karşılığında bir kadeh alması gibi, onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşah-i kiram bayram sabahında bizi bütün Müslümanları toplu olarak istiğfara, Allah azze ve Celleye yönelmeye davet ediyor. Eğer cebimizde mutlaka bir şey taşıyacaksak o zaman cebimizde taşımış olduğumuz vesika, cebimizde taşımış olduğumuz defter başkalarının günah ajandaları olmasın. Oturduğumuz zaman onu çıkarıp falan şunu yapmıştı, falan şuradaydı. Onların belgeleri değil, yarın ahirete vardığımız zaman kitabey, başkalarının günah ajandalarını değil, bizim günah ajandalarımızı önümüze koyacaklar. Oku diyecekler, sen nerede hangi günahları işlemiştin? İşte bayram sabahında cebimde günah ajandaları vardı ya Rabbi. Başkalarının belgeleri, Oradan buradan almıştım Oturduğum yerde onları paylaşırdık Gülerdik, eğlenirdik Başkalarının günahlarından zevk alırdık Şimdi Müslümanların bayram sabahında Kainatın sahibine tövbe edecekleri Yönelecekleri an kardeşlerim Çocuklar Allah Teala'nın emaneti Evleriniz, eşleriniz Allah Teala'nın emaneti Günah ajandamızda amel defterimizde keramen Kadibin sürekli yazıyor neler var orada onları soracaklar İstifar edelim Allah'a yönelelim hani düşünün en bedevi en cahil toplumlar bile eğer dışarıdan onlara bir saldır varsa saldırı haber aldılarsa ittifak ediyorlardı bir araya geliyorlardı fakat 150 yıldır Alem-i İslam Türk olarak Arap olarak Kürt olarak kendi ırk aidiyetlerine onun ardına düştüler, bölündüler, parçalandılar. Bu sabah bütün bu hatalarımızdan tövbe edelim. Ya Resulallah diyelim, Kureyşli'yi, Habeşli'yi, İranlı'yı, Süheybi Rumi'yi, sen nasıl ümmet, sen nasıl millet yaptıysan, işte bayram sabahında diyoruz ki, bundan sonra, ''Leyse libnil beydayı ala ibni sevdayı fadulun'' Beyaz kadınların çocukları, siyah kadınların çocuklarından üstün değil Allah'ım. Bundan sonra dillere, bundan sonra renklere, bundan sonra ırklara kıymet vermeyecek. insanları diline göre değil, dinine göre kıymetlendirecek. Bunun sözünü veriyoruz Ya Rabbi. Kardeşlerim, bayram sabahında Müslümanlar kainatın sahibine bu ikrarda bulunursa, işte o zaman hayatımız değişecek. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِرُ <الْمحْرُوم> mahrum Kainatın sahibi buyuruyor ki, Allah rızası için verin. Verirken karşı tarafın şerefini izzetini almayın. Kameranın önünde sadakalar vermeyin. Kenarda, köşede verirseniz, o zaman göklerin sahibi, kainatın sahibi, Allah Azze ve Celle size merhamet edecek sadaka verirken, o mazlum fukara Müslüman, o da size Allah rızası için dua edecek, Allah evinizi de, yerinizi de, yurdunuzu da koruyacak. Cenab-ı Hak, bayram sabahında, aleme İslam'a, yüreklerimize, evlerimize, şehirlerimize bayramın bereketini ilk ailesin. O merhametle dolaşmalı, o merhametle ve gitmeli, o merhametle, hani hep kinle, nefretle, gazapla baktığımız insanlar var ya. Şimdi bayram sabahında. Onlara başka bir nazarla bakmalı. Bediüzzaman rahmetullahi aleyh diyor ki, bir geminin içindesin, o geminin içinde dokuz tane cani var. Seninle beraber bir tane masum adam var. O gemiyi birilerinin batırmasına müsaade etmez. Feryat edersin, hayır yapmayın dersiniz. Ya da tersinden düşünün, bir gemi içinde bir tane masum, Dokuz tane cani var. Hiçbir adalet nizamı o geminin batırılmasına müsaade etmez. Bir adam, bir insan, bir Müslüman. O da haneyi, rabbani hükmündedir. Sefine ilahiye hükmündedir. Yani ilahi rahmani bir gemi gibidir. Rabbani bir ev gibidir. Bir kardeşin, onun sevmediğim bir tane hasreti var. Ama sevdiğin, sevmen gereken belki on tane hasreti var. Merhamet ediyordu, komşuluk yapıyordu, insandı, adamdı, zor anında senin yanına geliyordu. Fakat bir meseleden dolayı onunla bozuşmuştun. Şimdi nasıl bir gemi içinde bir tane masum var, dokuz cani var, onu batıramıyorsan bir kardeşin... Bir tane yanlışından dolayı ona hakaret etme Onu tahkir etme onu tezif etme Müslüman Müslümanı Öldürmek için değil Oldurmak için eleştirmeli Merhamet etmeli Mezara merhamet etmeli Gitmeli Kur'an okumalı Fukaraya merhamet etmeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bayrama gelirken Ayrı yoldan gelir Giderken Ayrı yoldan giderdi Gelirken Geldiği sokaktaki yetimleri sevindirir, giderken diğer sokaktaki yetimleri sevindirirdi. Eğer bayram günü sevindirirsek Allah da kıyamet günü bizleri sevindirecek.